Hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve külle muhtefetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin vesâhibeha fil nâr ve biz senedil muktasırı ilen nebî sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal innel kafire innel kafire le ve acile kafire İnne'l mu'minelle ye'tulu Allahu ta'ala tetubu ta'u an ayhil icade fe <feyat> kalban kull meleiketi lidanke fe yekulu Allahu ta'ala inma ejettul kazzebin bi en la ve li ve la inni ve ve ubde'unul mu'mine bi Anni ve yesiru anni fe inni uhibbuhu la uhibbu tadra'a. Sadaka Rasulullah ki ma Aziz ve mübarek ve sevgili ve değerli kardeşlerim. Allah cümlenize razı olsun. Tatil gününüzü harcayıp tercihinizi yapıp burada Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin mübarek hadisleri okunuyor diye Uzaktan yakından toplanıp geldiniz. Allah da sizi nikafatlandırsın, iki cihan saadetine erdirsin. Peygamber senden ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okumaya başlamadan önce önce Peygamber Efendimizin ruhuna hediye olsun diye sonra aline, ashabına, etbağına, ahbabına, ezracına, kulakasına hediye olsun diye sonra bu kitabı yazmış olan Gümüşhane'li hocamıza ve kitabın içindeki hadisleri toplamış, nakletmiş, rivayet etmiş olan alimlerin, fazılların, evriyaullahın, muhaddislerin, müfessürlerin, hakihlerin, din büyüklerimizin, saadat ve meşayiturku adiyemizin cümlesinin ruhlarına hediye olsun diye bu diyarları fethetmiş olan mübarek mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin, fatihlerin ve başta Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye salatini yeni ruhlarına hediye olsun diye bu diyarlarda metfun bulunan Enbiyaullah ve Evliyaullah ve Salihlerin ve hasreten Yuşa Aleyhisselam'ın Ebu Eyyubel Ensari Efendimiz Radiyallahu Teala Anha Hazretlerinin ruhlarına hediye olsun diye Kuvvelde de mevzun bulunan Evliyaullah-ı Mukarrabi'nin ruhlarına ve hasreten hocamız Muhammed Said-i ruhuna hediye olsun diye uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelmiş olan siz değerli, fedakar, kıymetli kardeşlerimin de ahirete geçmiş olan bütün Müslüman, ecdad-ı ceddat, akriba-ı taallikatının, ihvan-ı evlad-ı ruhlarına hediye olsun cümlesinin Ruhları şad olsun, makamları yücelsin, dereceleri yükselsin, Allahu Teala Hazretleri kabirlerini cennet bahçesi eylesin, kabinde ceza çekip, azap gören varsa azapları kandırılsın, affolunsun, seyyatları hasenata dönsün, kabirleri cennet bahçesi olsun, ruhları şad olsun diye. Bizler de Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım, Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürüyelim, Peygamber Efendimiz'in sünnetine ittiba edelim, sünnet-i şu insanların dağıldığı, şaşırdığı, terapütlere, şüphelere düştüğü aslında efendimizin sünnet-i seniyyesi nasıl yaşanırmış gösterelim. Efendimizin sünnetini ihya edelim, böylece şehit savaşları kazanalım diye Allahu Teala Hazretleri vücutlarımıza afiyet versin, hastalarımıza şifa versin. Evlatlarımızı islah eylesin, hayırlı evlat eylesin, hayırlı tahsiller nasip eylesin diye künlemize Rabbimiz helal, temiz, pak, bol rızıklar versin. Hem kendimiz ihtiyaçlarımızı görelim hem de ihtiyaçlarımızın fazlalıkları ile kazancımızın fazlalarıyla hayır hasenat yapalım. Vefatımızdan sonra da sevap kazanmamıza sebep olacak. Sadakayı cariyeler Tesis edelim, arkamızda bizi andıracak eserler bırakalım diye bir Fatiha 11 İhlas-ı Şerif okuyup orada başlayalım buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Az önce okuduğumuz mübarek hadis-i şerifin yeri Ramuzül ül Ahadis kitabımızın 105. sayfasının sonudur. 18. hadis-i şerif. Onu izahdan başlayıp Allah nasip ettiği kadar devam edeceğiz. Peygamber Efendimiz Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre buyuruyor ki, len <gülüyor> tasireleye Allah anjere kendifihacetihi fetuk talehu acila Kafir Allah'a dua eder ihtiyacını görülsün diye istediği şeyler kendisine verilsin diye başı sıkışınca bir şeye ihtiyacı olunca dua eder ve hemen onun istediği caçav kabul olur Acilen Acele olarak isteği kabul olmak Ve innen mü'mine deyyedullah ta'ala mü'min de ihtiyacı olduğu zaman Allah'a el açıp dua eder. Fetub ta'u fi aleyhil icabetu Allah'ın o duayı kabul etmesi, o duaya icabet buyurması gecikmeli olur, gecikir. Tut da o kelimesi, kelimesi meçhul okunuyor. Fe tevbaccül melaiketillizalike. Bunun üzerine melekler feryada başlarlar. Üzüntülerinden meleklerin sesleri ayyuka çıkar. Feryadu figana başlarlar yani Allah Allah, Allah Allah ne oluyor diye kâfirin istediği acilen hızlı veriliyor da müminin istediği gecikiyor diye efendim deşetten hayretten efendim teessüften üzüntüden e, feryada başlarlar melekler feekulullahu ta'ala, Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki innema ejettül kâfire ben kâfirin doğasını hemen kabul ettim şu sebepten sadece şu sebepten diye eller yedi o eliye vedaiyet töreni bana dua etmesin beni almasın diye hemen icabet ettim. Yani uzatsam gene dua edecek. Gene beni zikredecek. Duasını da sevmediğimden, beni zikretmesini de istemediğimden hemen verdim istediğini. Feyni <gülüyor> ungitu hu ve umdürüsaltkahu. Çünkü ben ona buzu ediyorum, kızıyorum. Sesini de sevmiyorum, sesine de kızıyorum. Ağız açıp da bana bir şey söylemesini de istemediğim için onu duasına icabet ettim. Ve mümin, ama müminin duasına icabet etmeyi geciktirdim. Li katı anne mümin benden. Alakasını kesmesin, gönlünü başka tarafa çevrilmesin, gönlü benimle daima ilgili olsun ve yetkili ve beni daima zikresin, amahiyarak desin diye feimdi çünkü ben ohibbuğu, olmuyumun kulu seviyorum ve ohibbu tadablu akor, onun tadablu niyazını da seviyorum. Ya varsın da biraz şunu sevdim, biraz bir dinleyeyim diye sevdiğim için onu biraz geciktiriyorum. Buyuruyor. Peygamber Efendimiz efendim bu hadisi şerifinde. Şimdi biraz hatırımıza gelen izahları efendim söyleyelim muhtemem kardeşlerim. Kafir Allah'a dua eder mi? Eder. Kafirler kısım kısımdır, derece derecedir. Bir kısım kafir vardır ki kapkaradır, kıpkızıldır. Kas katıdır. Hiçbir şeye inanmaz. Bunlara ateist diyorlar. Yani normal, anormal. Teist, ateist gibi. A olumsuzluk bildiriyor başında. Efendim ateist, teist ne demek? Tanrı'ya inanan demek. Ateist ne demek? Tanrı'ya inanmayan demek. Şimdi bazıları da buradan soruyormuş bilim arkadaşlarla konuşurlarken filan. Elbette ben ateistim diyormuş. Elbette diyormuş. Yani ben ateist seviyorum. Sanırım ki ateist akayı sevmek. Yani kelimeleri de bilmiyorlar. Teos Rumca da Yunanca da eski bilmem necede Tanrı manasına geliyor. teiz Tanrı'yı kabul eden insanlar demek. Tanrı'ya inananlar zümresi. Ateist, inanmayanlar zümresi. Şimdi Tanrı'ya inananlar da iki grup. Müminler ama kafirler. Yani Tanrı'ya inanıyor da nasıl kafir oluyor? Yanlış inanıyordu bundan. Gider de efendim şarap tanrısı diye bakışa, e tapınırsa Aşk Tanrısı diye bilmem Venüs'e tapınırsa Kocaman Tanrı diye Biri efendim İzbanduk Tanrı diye Zevüs'e tapınırsa Onun için heykel yaparsa Efendim olmadık şeyi Güneş'i Tanrı sanıp Ayet Tanrı sanıp Efendim ağacı Dağı olayı Tanrı tanıp Sanıp da tapınırsa Onun Tanrı tanı tanıması Onu kurtarmaz. kurtarması Neden? Allah'ı doğru tanıyamamış. Allah'ı doğru tanıması lazım. Bütün insanların Allah'ı doğru tanıması lazım. Allah'ı doğru tanımak için aslında insanlara gerekli alet, edevat, malzeme verilmiş. Nedir bu alet, edevat, malzeme? Akıl, fikir, ilim, irfan, izan, peygamber, kitap. Allah bunların hepsini göndermiş. Ta ilk insan Hz. Adem aleyhisselam'dan beri Allah insanlara kendi varlığını bildirmiş. Bırakmamış ki kendi başlarına efendim cahil, gafil, bilgesiz, görgüsüz bırakmamış ki Allah ilk insan ilk peygamber. Ha Allah kullara doğru yolu gösteriyor. Adem Aleyhisselam'a suhû ilmiş. Yani bazı vahiler ilmiş. E, demek ki ilk insandan beri bilmesi lazım. Ayrıca her insana Allah akıl vermiş. Akıl Allah'ın yarattığı en kıymetli varlıktır. Akıl ile insan doğruyu eğriye bilecek, gerçeğe ulaşacak, Allah'ın varlığını birliğinde anlayacak. Hem varlığını anlayacak hem de bir olduğunu anlayacak. Öyle birçok tanrılara tatmak olmadığını hem de Allah'ı tanıyacak herhangi bir tanrıyı değil. Herhangi bir tanrı. Çinlilerin tanrısı. Afrika'daki yamyamların tanrısı. Avustralya'daki Aborijinlerin tanrısı. Tanrı, tungur tanrı. Yani onların kıymeti yok. Allah'ı tanıyacak. Kainatı yaratan. Rabbün alemin. Alemlerin Rabbını tanıyacak. Hem de doğru tanıyacak. Hem onu bulacak şaşırmadan, hem de onu doğru bilecek, doğru bilecek, sıfatlarını doğru bilecek, yanlış sıfatlarla bilirse, Allah buna bunu bilmez, Allah buna akıl erdiremez, Allah bunu anlamaz, Allah bunu görmez, Allah'ın gücü buna yetmez verse isterse Allah'a inansın, böyle dedi mi, tepe takmak, cehenneme uçurma gider, neden? Allah'ın sıfatlarıyla doğru bilmesi lazım. Yalan yanlış bilmemesi lazım. Bunları bilmek her akıllı insan için mümkündür. Çünkü Allah akıl vermiş, göz vermiş, kulak vermiş. İlim, irfan imkanı var. Anlama, dinleme kabiliyeti var insanoğlunda. Onun için herkes Allah'ı doğru bilmek zorunda. Fakat herkes Allah'ı doğru bilemediği için... İnsanlar bir Allah'ı tanıyanlar diye ayrılıyor, bir tanımayanlar. Tanımayanlar kıp kızıldı, kapkara, efendim kas katı. Hiç artık tıktın, bomboş. Ama Allah'ı tanıyanlar da maalesef tanrı tanıyanlar da hepsi Allah'ı tanımıyor. Kimisi tanrı diye olmadık şeylere tapınıyor. Ve Allah peygamber göndermiş. Onların hiç faydası olmamış mı bu insanlara doğruyu öğretmek bakımından olmuş. Ama efendim Allah'ı tanıyanların da bir kısmı maalesef Allah'ın sıfatlarında şirke, küfür düşmüşlerdir. Hatta bazen bir Müslüman bile söylediği bir sözden, sahip olduğu bir yanlış kanaatten dolayı, ben Müslümanım dese bile bağıra bağıra "Efendim küfrün içine düşer, kafir olur gider." kafir olur, ölür, gider onun için Allah'ı doğru bilmek, doğru tanımak, dost doğru tanımak çok mühim bir iştir işte bunu bazı kimseler yapamıyor, onun için Allah bilgisi var Allah inancı var ama çürük, elma var ama kurtlanmış, çürümüş et var ama kokmuş yenmez işe yaramaz Tanrı inancı var ama kokuşmuş, pis, nurdar, insanı iğrendiren inançlar var, kıymeti yok. Ha işte o inananlar, inanan sınıfı yani, al Tanrı'yı hiç tanımayanlar değil de, inananlar Allah'a bazen el kaldırırlar, dua ederler. Şimdi Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de oku, okumanız lazım, bilmeniz lazım. Cümle-cihan halkının bilmesi lazım, istisnası yok. Allah Kur'an göndermiştir, herkes bilecek, çaresi yok. لَكَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ kalu اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحِ اُبْنُ مَرْيَمْ Meryem'in oğlu Mesih İsa Tanrı'dır diyenler kafir oldu. Bak, Hristiyanlar da kafir. وَقَارَتُ Yahud اُزَيْرِ نُبْنُ اللّٰهِ Yahudilerde de Üzeyir isimli peygamberi efendim böyle yanlış değerlendir Tanrı'nın oğlu demişler. Onlarda da şirk var, onlarda da küfür var. Onun için e, İncil geldi. İncil geldi ama İncil'i bozdular. İyi muhafaza edemediler. Bir de Allah'ı Hz. İsa doğru anlattı ama onlar Allah'ı doğru anlayamadılar. Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu dediler. Mucizelerini görünce Olsa olsa bu Tanrıdır dediler. E Tanrı da yani İncil ona indiğine göre helalde kendisi değil olsa olsa oğlu olur dediler. Sapıttılar. Dalalete düştüler. Dalalet. Dalalete düştüler. Tamam. Şimdi anlaşılıyor. Demek ki bazı insanların bir Tanrı inancı var. Efendim ben inançlı bir insanım. Yetmez kardeşim. İnançlısın ama niye inanıyorsun? Yani niye inanıyorsun? Tarih boyunca kavimler bir şeylere inanmışlar. Sen niye inanıyorsun? Güneşe mi tapıyorsun? Ayağı mı tapıyorsun? Yılana mı tapıyorsun? Öküze mi tapıyorsun? Efendim yıldızı mı tapıyorsun? Ayağı mı? Güneşe mi? Efendim kutsal efendim dağlar varmış. Kimisi onlara tapınıyor. Kutsal hayvanlar varmış. Onların aklına göre. Kimisi efendim eskimolar beyaz ayıya tapıyor. Efendim falancalar bilmem neye tapıyor filan saçma sapan, tarih boyu dinler tarihinin bize anlattığı saçmalıklar. Evet, kafir işte böyle tanrı inancına sahip olan kafir dua eder Allah. Ama Allah sevmiyor. Ne kendisini seviyor ne de niyazını, konuşmasını, duasını, tazar seviyor. Hiç, hiçbir şeyini sevmiyor. Sevmediği için, gazap ettiği için, buz ettiği için Gemişine istediğim benim de susu hani böyle bir şeyle hemen veriyor Allah mümini de mümin de kazarlıyor. Tut o yani yavaşlatır verişini. Bu ne demek? Yani mümine icabet etmeyecek değil, müminin duasını kabul etmiyor değil. tehirlettiriyor, fren basıyor frene basıyor yavaşlatıyor şeyinin gelmesi. Neden? Mümini seviyor, pazar ruhunu, niyazını seviyor. Şıkkuma bak, geceliğin kalktı, abdest aldı, gözyaşları içinde, seccadeler. Nasıl ağlıyor, nasıl güzel zikrediyor, nasıl aşıkı sadık, nasıl efendim e, Allah aşkından yüreği cayır cayır yanıyor, nasıl Allah için canını vermeye hazır, yarabbi canım feda olsun, malın feda olsun, her şeyin feda diye diyor, sevmiyor. Mümini seviyor, müminin zikrini seviyor, tazarurusunu, niyazını seviyor, teyhir ediyor, vermemek değil. Neden? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki وَقَالَ رَبُّكُمْ مُجْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana duaydın, ben sizin duanıza icabet ederim, icabet edeceğim. Mutlaka müminin duasına icabet edeceğini beyan ediyor. Nasıl olur? İcabet üç şekilde olur zaman zaman anlattığımız gibi burada ya istediğini aynen verir. Rabbi şu imtihanda geçiyor Tamam. İstediği cevapları cevaplarını bildiği sorular, cevaplar, sorular gelip imtihandan parlak bir not alır. Yoksa şıkabıların her tarafını bilmiyor. Sıkı bir imtihana tabi tutulsa, kabul vermesin. Tamam. Allah duasını kabul etti. Hatta bazen benim bile başıma geldi. Üç tane konuyu çalışıyor. İmtihan'a gidiyor, bir karşısına, imtihan heyetinin karşısına, bir tanesi diyor ki, söyle bakalım şu nasıldır, yüreğe ağzına geliyor, çalıştığı konulardan bir tanesi soruyor, hemen şıkı, şıkı cevaplandırıyor, öteki bir meyiz diyor ki, e, söyle bakalım şu mesele nasıldır, <Gülüyor> o da çalıştığı konu, onu da şıkı, şıkı cevaplandırıyor, Müneş diyor ki, Aa, iyi maşallah ben de bir soru sorayım. Şöyle bakayım, şöyle bakayım şu nedir? O da üçün de, üçüncü öğrendiği konu. Ona da şakı şakır cevap verince, Müneşler korkuyorlar, ya bu kitabı yuttu galiba, her şeyi biliyor, sanıyorlar. Değil, bir soru daha sorsalar hiçbir şey bilmiyor. Üç konu çalıştı, ama Allah'a dua etti, Allah istediği bir soruyu çıkarttırıyor. Çok oldu, çok olmuştur böyle şeyler. Demek ki Allah bazen kulun istediğini aynen verir. Bazen istediği kendisine uygun değildir. O kendi menfaatine uygun sanıyor, istiyor ama efendim uygun olmadığından vermez. Daha arasını vermek için. Aman yarabbi şu otomobile, şu uçağa yetişeyim. Aman kırmızı ışıklar yeşil olsun da efendim yollar tenha olsun da ben havaalanına yetişeyim de uçağa yetişeyim. Yetişemiyor, kaçırıyor. Allah duağımı kabul etmedi. Yok korkma ya, meraklanma. Bilmankara da başımıza geldi. Bir uçağı kaçırdık, Ondan sonra uçağı, ondan sonraki uçağa bindik. Olmaz mı önce gittik? Bizden önce kalkan, uçaktan önce İstanbul'a geldik. Etikisi modeli pervaneliymiş, vur vur, vur vur vur, O bir buçuk saatte İstanbul'a geldi. Biz sonradan bindik, daha önce geldik. Ha demek ki oğlum sen İstanbul'a çabuk mu ulaşmak istiyorsun? Meraklanma. Yani sen bu uçağı yetiştir diyorsun ama bu uçak seni oraya yetiştirmez. Meraklanma. Ben seni daha evvel yetiştireceğim İstanbul'a diye sen de sanıyorsun ki hay Allah uçak kalktı. Tuh, kaçırdım ya bir buçuk uçağın. Korkma. iki buçuk uçağın daha önce gidecek. Havaalanına daha çabuk inecek. Bazen böyle kabul eder. Bazen de istediği şey dünyada yapılması mümkün olmayan bir şeydir. O zaman ahirette sevap verin. Mesela efendim yarabbi yaşasın şu hastamız iyi olsun yaşasın yani iyi ama eceli geldi müddeti tamam oldu. Yani bu bir çare yok bu böyle ka kaderi böyle ölecek ölmesi lazım. kader Kaderin hükmü bu. Ee, yarabbi iyi olsun şifa olsun okuyalım, üfleyelim, işte bilmem ne filan sulara şeylere e okumanın üflemenin faydası var mı? Var duanın çok faydalı olduğunu hadis kitapları anlatıyor, çok faydalı ama o hasta için değil neden? Allah ona yazmış perşembe günü ölecek, çağırıyor o zaman ölüyor ama bu kul dua ettiğinden dolayı ahirette sevap kazanıyor yani esrarı bu dua ile ilgili. Şimdi memnunulum ki de geciktiriyor biraz sevdiği için. Sevdiği için. Bazen insan bir bebeği sever, bir çocuğu sever, ucum ucuz güzel konuşuyor diye vay canına. İki iki karış boyunda çocuk ama neler biliyor maşallah. büyümüş de küçülmüş ne güzel tatlı tatlı konuşuyor diye konuştur. Hacı amca, hoca dedi, bana şunu ver. İyi vereceğim ama çok güzel konuşuyor. Yanından ayrılmasın dizesla tamam vereceğim bilmem ne, vereceğim şeyi arkaya saklıyorum falan efendim konuşturuyorum. Neden? Çok sevdim çocuğu. Biraz daha bıcır bıcır konuşsun diye. Gidi yani allah Teala Hazretleri memnun kulu sevdiğinden, tazar ruhsunu, niyazını sevdiğinden daha çok tazar yaz niyaz esin diye veriyor. Vermeyi geciktiriyor. Böyle de olabilir. Meleklerin feryadı fikranına böyle izah bulunmuş efendim Allahu Teala Hazretleri onlara böyle anlatmış. Azmi sevgili ve muhtemem kardeşlerim. Tabi dua ile ilgili çok başka incelikler ve sırlar var. Mesela genişlik zamanında Allah'ı anmayan, Allah'ı zikretmeyen, Allah'ı düşünmeyen, Allah'a ibadet etmeyen kimseye, müslümana başı dara sıkıştığı zaman ya yarabbi dese Allah icabet etmez. Neden? E bence neredeydi? Şimdi başın sıkıştı, yeniyorsun. Mesela böyle sebepler var. Bu bir sebep. Sonra yani sakalı gömeğine kadar başında sarık var, elinde asa var, sırtında cübbe var. Dış görünüş tamam ama Allah doğasını kabul etmiyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz nasıl kabul etsin ki yediği haram, giydiği haram diyor. Yediği, giydiği her işi haram kabul etmez Allah. Demek ki helalinden yemek şartı varmış. Demek ki Allah'ı yemiştik zamanlarında unutmamak lazımmış ki dara düştüğü zaman Allah duasını kabul etsin. Yani böyle incelikler var. Bazen duaların kabul ettiği mühim zamanlar var. Tam böyle dua, dua edilecek zamanlar var. Mesela ezan ile ikamet arasında dua çok kabul olur. Mesela yağmur yağdığı zaman dua, Allah rahmeti ya, tam zamanı çok kabul olur. Mesela Müslüman ordusu düşman ordusuna saldırdığı zaman dualar çok kabul olur. Mübarek saatler vardır duaların kabul olunduğu, mübarek geceler vardır, kandiller vardır, mübarek efendim gündüzler vardır. Eh onlara riayet etmekte gerekiyor. Dua, dua bir mühim ibadet, birçok incelikleri var. Evet, geçiyoruz öbür sayfaya. Innell kebide dabul min ezvâbin nifak. Yalan söylemek, münafıklık kapılarından bir kapıdır. Münafıklığın çeşitlerinden bir çeşittir demek yani. Evet. Münafığın alameti, bazı alameti, alameti harikası yalancılıktır. İza haddese kezebe, Münafık konuştuğu zaman kıvırttırır, Yalanı dolanı çok söyler. Yalanın vini bir para yer gider. Her şeyi yalan dolan, aldatma, kandırma. İzah ve izâva eden ah vaat sözünde durmaz. Tamam tamam şöyle yapacağım, böyle yapacağım, görüşeceğim, seni biraz sonra telefonla arayacağım. Bekle ki arasın, bekle ki yapsın, yalan, münafık. Ve ise tümüne hân. Kendisine bir şey emanet olunsa hıyanet eder. Münafığın yani bütün bu anlaşılan verilen bilgilerden münafık nasıl bir insan? Güvenilmeyen bir insan itimada şayan olmayan bir insan ne yapacağı belli olmaz kayıpak insan sözüne güvenilmez, vaadine güvenilmez efendim, işine güvenilmez münafık bu yalan münafıklığın çeşitlerinden münafıklığa insanı götüren kapılardan bir kapıdır münafıklığın bölümlerinden bir bölümdür bir insan yalan söylerse efendim biraz münafıklık var demektir kendisinden bir de vaadinde durmazsa biraz daha münafıklık var demektir. Bir de hainse kendisine itimat eden insanları aldatıyorsa, kandırıyorsa para vermiş hacca giderken al şu parayı dönüşte ver para mı diyor yok öyle bir şey diyor. Sen bana para vermedin. İstediğin yere git. İstediğin yere şikayet et. Allah'ın şikayet ederim mi başına yıldırım yağdırır. Sen ne sanıyorsun? yani hemen adliyeye mi gideceğim sanıyorsun? Allah'a şikayet ederim mahluk olursun, perişan olur. Hayır, Yani itimadı suistimal ediyor. İtimadı efendim boşa çıkartıyor. Münafık budur. Yalan da işte hepsi birden olursa tam münafık olur. Katıksız, katıksız, karışıksız, tam halis münafık olur birazı var hocam ben iyi bir insanım namaz da kılarım hocam ama işte biraz bazen yalanda söylüyoruz iş icabı efendim geçim icabı yalanda söylüyoruz He. o zaman münafıflıktan biraz var sende 100 gram 200 gram 5 kilo 10 kilo 1 ton 2 ton biraz münafıflık var yani bu hadisten ne çıkıyor yalan söylememek lazım Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi en kızdığı kötü birisi yalan söylemekmiş. Çok güzelmiş peygamber Efendimiz. Mümin şu hatayı yapabilir mi? Yapmaması lazım ama yapar. Olabilir yani. Hepsine uyar, şeytana uyar yapar. Mümin şu hatayı da yapar mı? Yapmaması lazım ama yapar. Mümin yalan söyler mi? Hayır, asla. Asla yalan söylemez. Mümin dost soru olur, yalan söylemez peki hocam yalanın caiz olduğu söylenebileceği yerler de var diye duydum, evet doğru duymuşsun Peygamber Efendimiz söylüyor, yalan bazı yerlerde caiz olur, mesela harpte harpte düşmana doğru söylenilmez, yakalandın düşman seni sorguya çekiyor sen de Müslümansın sakallısın, hacısın Doğruyu mu söyleyeceksin? Hayır. Halk Harp, harp diledir, hudadır, aldatmacadır. Sahabe-i kiram harp edecekleri zaman halk meydanına gittiler. Komutan emretti. Her gün biz 10 tane, 20 tane, 30 tane ateş yakın. Çok çok ateş yaktılar. Ya Bir ateş bir adam ama çok yaktı. E, sayı 10 misli, 20 misli fazla göründü. Uzaktan yanına gelemiyor. Uzaktan bakan düşman vay be oraya bak ateş dolu vay ne kadar fazla miktarda müslüman mücahit gelmiş eyvah kaçalım biz buradan diye korktu işte aldatma yaptı şimdi yanlış oldu bu? Hayır harp hudadır aldatmacadır onun için harpte yalan söylemek olur yani Nasreddin Hoca'nın ters huylu oğlu gibi İşi yanlış yerde kullanmamak lazım. Düşmanın karşısında bir gibi gibi dostluğunu söylüyor. Olmaz işe, onda söylenmez. Hak ilendir çünkü. Başka? İki kimse dar dargın, onları barıştırmak, arasını bulmak, efendim, tekrar dost etmek için yalan söylenebilir. Çünkü bunları maksat efendim dargınlık haramdır İslam'da, dargınlık olmasın diye barıştırmak lazım. Onun için yani o, o sözü söylememiş. Yani sana söylemiş, hayır bana hiç söylemedi, az bir söylemişti. Bana öyle bir dap söylemedi bak, yok öyle bir şey. Neden? Ara bozulmasın, kızgınlık artmasın, düşmanlık devam etmesin diye arayı bulmak için o zaman da doğru söylenebilir. Başka? Karı koca arasında diyor Peygamber Efendimiz, e, aile muhabbeti devam etsin diye hilafı hakikat sözler söylenebilir. O ne demek? Yani kadın kocasını mı aldatacak yalanla dolanla? Koca karısını mı aldatacak yalanla dolanı? Hayır, o manaya değil. Muhabbet olsun diye. A, benim sultanım canım, merhemdim. Sen dünyada bir tanesin. Eşin menendin yok. Güzeller güzelisin efendim gönlümün sultanısın emre sultanım bilmem ne ters <gülüyor> <gülüyor> ama e, ne, ne olacak aile muhabbeti olması için günah mı böyle şeyler söylemek hayır çünkü aile muhabbetini Allah seviyor geçen gün bir hadis-i şerif gözüme erişti okudum melekler üç eğlenceye gelirler lehri lehriyat var ya eğlence yani başka eğlencelere gelmezler üç eğlenceye gelirler bir ok yarışlarına gelirler neden? müslüman nişancı olmayı öğrenecek ok, ok atma yarışlarına gelirler iki suvarilik yarışlarına gelirler ama buradan sakın veli efendi Çayırınca, çayırında efendim e, atlı spor kumarı oynayanlar kendilerine pay çıkarmasın. Kumar İslam'da haram. Kumarsız olarak herkes iyi at yetiştirip, ben daha hızlı gidiyorum filan diye o çeşit yarış. Bu niye yarıyor? Bu da cihada yarıyor. E hocam şimdi bunlar değişik olabilir mi? Belki olabilir. Belki iyi araba kullanmak, belki iyi efendim uçak kullanmak, helikopter kullanmak, iyi efendim deniz aracı kullanmak, iyi efendim, böyle harpte yarayacak cihazları kullanmak, tank kullanmasını bilmek, ne bileyim, filan. Belki şimdi bu devirde onları bilmesi lazım. Belki kardeşlerimizin cebinde, benim ihvanımın, İskender Paşaların cebinde, üç tane ehliyet olmalı. Karanatil Varsalari ehliyeti, efendim, pilot ehliyeti, kaptan ehliyeti. Elinizde kaptanlık yapmasını bilsin, her türlü cihazı kullanmasını bilsin, havada uçak uçurmasını bilsin, efendim karada tank, efendim bilmem gemse, ağır vasıcalı araç, bilmem yük taşıyan araç vesaire vesaire şaşırmasın, afanlamasın böyle oturduğu zaman, idare kısmına her şeyi çalıştırabilsin yani. Neden? Peygamber Efendimiz, atların yarışmasında meleklerin bulunduğunu, ok yarışlarında da meleklerin bulunduğunu, bulunacağını. Bunları severek meleklerin takip ettiğini bildiriyor. E üçüncüsü ne hocam? İki oldu. Evli hanım ile beyi arasındaki efendim latifeleşmede de melekler hazır bulunur diyor Peygamber Efendimiz. Yani aile muhabbeti içinde efendim e, o latifeleşmeyi de Onda da melekler memnun olarak, Allah da memnun olarak bir şey yapıyor, ısınıfa giriyor bu çeşit eğlence. E canım, adam, kadın e, cinsel keyiflerini e, şey yapıyorlar, yani buradan sevap mı olur? Evet. Haramda o arzularını tatmin etselerdi günah olacaktı, helal yoldan olmasını Allah sevapla mükafatlandırıyor. Nişasta bereket var, evlilikte bereket var, sevap var efendim. Ama nikahsız zina olursa onda büyük günah var. İslam böyle. E hocam yani nikahta da sevap var mı? Evet, nikahta çok sevap var. E karı koca arasındaki bu efendim evlilik işlerinde de sevap var mı? Evet, çok sevap var. E, kendi birbirleriyle böyle şakalaşmalarında, latifeleşmelerinde sevap var mı? Evet çok sevap var. Bunların nereye gidiyor kökü? Yani ailede muhabbet olacak. Bay ile bayan arasında sevgi olacak, muhabbet olacak. Efendim, hanım beyine karşı sevgi saygı duyacak. Bey hanıma karşı sevgi saygı duyacak. Ailenin içinde yaratılışın icadı, fıtratın icadı olan efendim insanların neslinin üremesine sebep olan duygular mükemmel bir şekilde tatmin olacaksa Dışarıda harama göz ucuyla bile bakmayacak. Ya şu kadının vay canına oyuna bak servi gibi vesaire filan deneyecek. Gözlüğü pabucunda. Bizim nakşî tarikatında prensiplerden birisi nedir? Mazhar der kadem. gözü pabucunda olmak. Yani gözünü iyi koymayacak, harama bakmayacak. Tabii bu başka manalara da gelebilir. Yani tarikattaki seyr-i de dikkat etsin demek de olabilir. Ayrı. Ama bu mühim bir meseledir. Yani dışarıda şu gözler harama bakmayacak. Hepsi nikahla evin içinde olmuş bitmiş olacak. Evet. İnnel kezibe yükte bu kezibe hatten kezibe te tüpte bu Yalan şakası yoktur, yalan olarak defterde yazılır. Küçücük bir yalan da olsa küçücük bir yalan da küçücük bir yalan olarak yazılır. Diyor peygamber efendim. Hani bazen mühimsemez yaptığı yalanın efendim tesiri azdır, mühim değildir diye efendim yalan söylüyor. E küçük bir yalan. Küzeyde de okunabilir bu. Kezibe diye hareketlenmiş ama İsmi Taskir sıygasıyla olabilir. E, hatta innel küzeybeten, Türk dedi küzeybeten diye de okunabilir. Yani yalanın küçüğü, büyüğü olmaz. Küçüğü de yazılır, büyüğü de yazılır, onun için hiç yalan söylememek. Şaka söyledim sana, Nisan bir şakası yaptım. Nisan bir şakası, Cevuristan'dan ithal edilme bir efendim, uydurup günahlı şakadır. Bugün Nisan bir olduğundan bu yalanı sana söyledim. Nisan 1'de yalan söylemek serbest değil İslam'da. Yalan her zaman yalandır, büyük yalan da büyük yalandır, küçük yalancık da küçük yalancık olarak destere girer ve fena olur işin sonu. Onun için kale gibi dostlar olacak Müslüman. E yani şaka yaparken nasıl yapacağız hocam şakayı? Şakayı ciddi şakaya diyeceksin, yalandan şaka olmaz. Yalanla kurulmuş şaka İslam'da yoktur. Şaka ciddi olur. Nasıl? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihtiyar bir kadına dedi ki, ihtiyarlar cennete girmeyecek. Kadıncağız üzülecek gibi oldu, üzüldü. İhtiyarlar cennete girmeyecekse kendisi de ihtiyar. Gençler şeref girecek öyle civan gibi, nevcivan olarak girecek cennete diye müjdeledi. E, yalan değil, sözü doğru ama latife yaptı. Sonra yine böyle sevdiği yakını olan bir hat, hatına, Ne dedi senin gözünde atlık var dedi. O da telaşlandı, ayna aramağa başladı filan, ne olmuş gözüne bir hastalık mı gelmiş filan diye telaşlandı. O zaman dedi her insanın gözünde atlık mudur? Yani ortası kara, veya mavi, veya yeşil, ela, bilmem ne ama bu kenarda el gözünün akı var yani. Senin gözünde ak var deyince, net öyle yaptı. Ali Kıran Bey'in hanıma hastalanmış, dışarıda bekleniyormuş. Acil durum. Evet. Demek ki hiç yalan söylemeyeceğiz, şaka yaparken bile, şaka yaparken bile, ciddi sözler üzerine şaka yapacağız. Latifeyi latif yapacağız. Yani karşı tarafın hoşuna gitmeyecek bir şekilde şaka. Olmaz öyle Öyle bir şaka yaptın ki, neredeyse sekteyi i vefat edecektim. Böyle şaka olur mu? Karanlıkta çıkmış da, karşısına çarşafı bürünmüş de, eline bilmem ne Ya adamın yanında ruhsatı silahı vardı. çeker gün gün gün korkusundan, senin koşulun öyle şaka mı olur? Korkar. Yani şakanın da retif olması lazım. Evet. Bir hadis-i şerifte okuyalım. İnnel kerime bnel kerime bnil kerim idnil kerimi Yusuf ibn-i Yakub ibn-i İsa kabni İbrahim'e ve lev ledistü fissicni Ma je biski etani er resul ecep ve rahmetul mah fi ana lutul imkani leli ve ila rutbin şedid imkanel enne ni bihum kuvekan ev li ila rutbin şedid fe ba'du illa fi min kavmihi. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte eskiden yaşamış peygamberlerden bazısını zikrediyor. Hiç şüphe yok ki Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim, İbrahim oğlu, İshak oğlu, Yakup oğlu, Yusuf'tur. Yusuf peygamber, güzelliğiyle tanınmış Yusuf peygamber biliyorsunuz. O İbrahim Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam'ın, onun oğlu Yakup Aleyhisselam'ın nesrinden gelmiştir, ya, Yakup oğlu Yusuf'tur. Efendim, tabi İbrahim Aleyhisselam Kerim'dir, İshak Aleyhisselam Kerim'dir, Yakup Aleyhisselam Kerim'dir, Yusuf Aleyhisselam da Kerim'dir. Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim, Yusuf Aleyhisselam. Aleyhüm selam diyor. Hepsine selam ediyor Peygamber Efendimiz. Evet biz Müslümanlar işte böyle güzel durumdayız. Elhamdülillah. Cihanda efendim gelmiş, yaşamış, göçmüş bütün peygamberleri biz tanıyoruz, seviyoruz. Kâfirler durumlarına ağlasınlar. Allah'ın peygamberler bahisine inanmıyorlar. Bizim inanmadığımız bir peygamber var Yok. Yok. Hepsine inanıyoruz. Hazreti İsa'ya da inanıyoruz. Musa'ya da inanıyoruz. İbrahim'e de inanıyoruz. Yusuf'a da Efendim, Yakub'a da, İshak'a da, İbrahim'e de inanıyoruz. Halbuki Eğer tarafkirlik yapsaydık, İbrahim, Abraham'dır. Efendim, İshak, İzak'tır. Yakup, Yakob'tur. Yusuf da Yasest'tir diye, bunların hiç adını almazdık. Ağzınıza. Bunlar Yahudilerin peygamberi derdik, efendim adını almaz. Hayır. Bunlar Yahudilerin peygamberi değil, bizim peygamberimiz. Çünkü, bizim Yolumuz İslam yolu efendim onların yoluna mutabık uygun ama Yahudilerin şimdiki hali yolu onlara mutabık değil. Yani onlar onlardan memnun değildir. Bu peygamberler şimdiki o Yahudilerden şaşırmış Yahudilerden hoşluk değillendir Diyor ki ben de hapiste kalsaydım sonra kalacağım kadar ne kadar kalacaksam kalsaydım sonra da bana elçi gelseydi ben elçiye icabet ederdim diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam hapse girdi. Ne suç işledi de hapse girdi? Suç mu işledi? Yusuf Aleyhisselam. Hayır. Aziz'in karısı ve evdenin soylu kadınları Yusuf aleyhisselamı sevdiler, aşık oldular. Efendim, Yusuf aleyhisselam'a dediler ki, gel eğlenelim. Aşık maşuk ile ne yaparsa gel, efendim eğlenelim dediler. Davet ettiler, ısrar ettiler, tehdit ettiler. Yusuf aleyhisselam dedi ki, Rabbisiyle de ile nimma, dedi ona nim iley. Bu karıların, cadalozların beni çağırdığı şey yapmaktansa hapse girmek daha iyidir ya Rabbi dedi. Allah'tan hapse girmeyi seni Kadınların elinden kurtulmak için. Çünkü dayanılmaz güzelliği var Yusuf Aleyhisselam. bir önce şehirdeki kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı seviyor Aziz'in hanımı diye geri kodu yaptılar. Aziz'in hanımı kim? Züleyha validemizdi sonra tövbekar oldu. Aziz öldü sonra. En sonunda da ne olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bütün kadınları konağına çağırdı sarayına. Gelin bakalım. Bir felence vezirin filanca soylu kişinin kızı bilmem kim. Bütün kadınları çağırdı. Hepsine iltifat etti. Ikramda bulundu. Hepsine elma verdi. Ellerine bıçak verdi. Buyurun suyunu meyve ikram ediyorum yiyin. Elma kıymetli bir meyvedir. Çok kıymetli bir meyve. O zaman da öyleydi. Böyle elmayı soyarken Yusuf Aleyhisselam'ı çağırdı. Gel şunların yanına dedi. Galip tuh, galip huj aleyhine. Şu kadınların yanına çıkıver bakalım terdenin arkasından. Yusuf Aleyhisselam çıkıverince perdeden tabi boyu güzel, yüzü güzel, huyu güzel, Efendim kalbi güzel. Peygamber Yusuf Aleyhisselam. Kerim oldu, Kerim oldu, Kerim oldu, Kerim. Hem soyu güzel, hem yüzü güzel, hem hali güzel, hem kalbi güzel, hem inancı güzel. Seni verince kadınlar bir afalladılar, bir şaşırdılar. Elmayı soyacakken ellerini doğradılar. Ve kaktakla eğdi ya hünle. Elleri içinde kaldı. Neden? Şaşırdılar. Tutuldular, akalladılar yani. Onu görmüyoruz dediler ki haşa lillah ma beşera haşa olamaz bu insan değil inhaza illa melekün kerim bu yeryüzüne inmiş bir melek dediler bu insan değil bu melek dediler yani o kadar şey ee, dedi e, azizim hanıme işte beni kınadığınız kişi bu gönlünü kaptırmış diye bana denikodu yaptığınız kişi bu işte. Ben bunun gönlümü kaptırdım. Hadi bakalım siz kaptırmayın da göreyim dedi. Bak görün ne kadar güzel dedi. Tabii yani hepsinin kafası bozuldu, hümeti bozuldu ama Yusuf Aleyhisselam diyorlar ki, bunlar bana bir şeyler yaptırmak istiyorlar. Aman ben hapse girmeye razıyım dedi. Ve muhalefet etti tabii onlar sert çıktı, karşı çıktı. Kızgınlıkla onlarda da tabii bir de Ruhî bir takım şeyler vardır. Sevgi tatmin olmazsa şiddetli nefrete dönüşür. Hayır diyince e, e, sinirlendiler bu sefer, inatlaştılar, kızdılar, buna hapse tıktırdılar. Yusuf Aleyhisselam hapse böyledi. Tabii arada efendim haberde gönderiyorlar, usandın mı, şeklini değiştirdin mi filan diye. Feneri sefiz sicni bilasinin senelerce zindanda kaldı. Hayır istemiyorum, istemiyorum, yapmayacağım, yapmayacağım. Zindanda kaldı, zindanı tercih etti. O ona anlatıyor Peygamber s.a.w. Sonra Lut aleyhisselama da Allah'ın rahmeti olsun. Efendim, e, ah kuvvetli bir sığınak olsaydım. Efendim ona dayanırdım ona sığınırdım sizin elinizden diye kavmi kötülük yapmak için efendim misafirlerine tasallut etmek için geldiği zaman böyle temenniyle bulundu dedi ki en neli bir kuvve ah elimde güç kuvvet olsaydı da sizin hakkınızı bildirebilseydim ben camınıza okusaydım veyahut da şöyle bir dayanabileceğim kuvvetli bir sığınak arka olsaydım. Iı, direkt bulsaydım dedi. Yani, yani desteksiz olduğuna şikayetlendi. Tabi o Lut kavminin o, tasallut etmek istedikleri Lut Aleyhisselam'a gelmiş meleklerdi. O meleklerin o kadar güzel olduğunu görünce bu kavmin mutulluk arzuları şey yaptı. Iı, Galerame geldi. Onları kaçırmak istediler. Lut Aleyhisselam'ın onlar dediler ki, yani biz Rabbinin elçileriyiz korkma onlar bize bir şey yapamazlar filan dediler de Ondan sonra diyor Peygamber Efendimiz فَمَا بَعَثَ اللّٰهُ بَعْدُ النَّب۪يَنْ اِلَّا فِي زِرْوَةٍ Bundan sonra artık Allah peygamberleri bu aciz duruma düşürmedi Kavimlerinin hakimi önderi yüksek şahsiyetler olarak gönderdi artık Hani Yusuf Aleyhisselam zindana atıldı Yüce Aleyhisselam'ın kavmi eve hücum ettiler misafirleri yağmalamak, kaçırmak için, tasarruf etmek için o durumlar artık olmadı diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Evet, buradan benim çıkarttığım ibretler, duygular şunlar, elhamdülillah biz ne kadar peygamberlerin adeti hepsine inanmışız âment billâhi ve meleklere ve kitap ve ve ahiret gününe. Peygamberlerin hepsine inanmışız. biz rahatız. Elhamdülillah. Allah'ın hak peygamberlerine, sevgili mübarek evliya kullarına inanmayıp da onlara hasım olanlar dertlerine yansınlar, cahil çeyiz, yahudiler, Hristiyanlar, Budistler, Brahmanistler. Allah sizler üzerine olsunlar. Saçların başların iyolsunlar. Bak biz hepsine Hepsine sevgi saygı duyuyoruz, aleyhisselam diyoruz. Bir onu çıkartıyorum. hemen Yusuf aleyhisselamı, Peygamber Efendimiz'in sevgini çıkartıyorum. Bir şey hatırladım, Yusuf aleyhisselam çok güzeldi ama Peygamber Efendimiz ondan daha güzeldi. Daha güzeldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in her şeyi çok güzeldi. Cesareti güzeldi, cömertliği güzeldi, Niye güzel güzeldi, omuzları genişti. Efendim, işleminden ışık saçılırdı etrafa. Sözü güzeldi, konuşması güzeldi. E, her şeyi güzel. Peygamber sellerler üzerine selam. Efendimiz nedir? Seyyidül Enbiya'i, değil senin? Bütün peygamberlerin serveri, seyidi, önderi peygamberimiz İsa'mız. Tabii İbrahim Aleyhisselam peygamber efendimizin de çirsidesi oraya varıyor yani, onun da dedesi. İbrahim Aleyhisselam yok bizim dedesi, benim de dedem, sizin de dedeniz İbrahim Aleyhisselam. O da çok mübarek bir şahsiyet. Bunların hayatını öğrenin muhterem kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı şeyi olur olmaz, insanlar yapamaz. Nedir yaptığı şeyleri? Birkaç tanesini hatırlayalım. Bir, Kavminin bütün yanlış inançlarının karşısına çıktı tek başına. Bu putlara takmayın dedi. Ben sizin bu putlarınızı parça parça parçalayacağım dedi. Parçaladı. Yani koca bir kalbe, koca bir efendim devlete hakkı söylemek babında boyun eğmedi. Hakkı söyledi, hakkı işledi. Büyük cesaret. Ateşe atacağız, yapacağız. Ondan da korkmadı. Ölmekten de korkmadı. Ateşi yaktılar, mancılıkla attılar ateşin içine. Ama Allah korudu bir şey olmadı. Bu mühim bir şey. Sonra rüyada oğlunu kesmesi emredildi kendisine. Kesmeye kalkıştı. Yapamayız. Yapamazsınız. Koyun kendinizi. Peygamberlerin rüyası sıradan rüyalar değildir tabi. Peygamber rüyası vahyin bir çeşididir. Onlar öyle boş rüya görmezler. Efendim Oğlunu kesmeye kalktı. Çok seviyordu, çok bekliyordu. Bir evlat bekliyordu. Bir evladım olsa diyordu. Hani sevmeyen, sakat Efendim bir evlat falan değil. Çok güzel bir evladı kesmeye kalktı. Bu fedakarlığı kimse yapamaz ama bu fedakarlıktan ibret alın. Eteki cesaretten ibret alın. Allah için hakkı söylemekten korkmayın, korkmayalım. Yani ben böyle yüksek yere çıkmışım, yüksek konuşmayayım, kendime nasihat edeyim önce, hakkı söylemekten korkmayayım, bir de Allah rızası için fedakarlıklardan kaçmayayım. Evlat kesmek. Yapıcı bir şey değil. Tam keseceği sırada Allah koş gönderdi. Ama kesmeye teşebbüs etti yani Şimdi propagandalardan bir tanesi diyor ki bu ruhsal bir hastalıktır. Hz. İbrahim efendim hastalığı diye bir isim koymuş. Şafir olur insan böyle düşünür. Allah s.a. Peygamberler şey mi? Akli dengeleri olmayan insanlar mı? Senden daha merhametli. İbrahim Aleyhisselam çok merhametliydi. İnne İbrahim'e le halimun evlâh çok merhametli bir insandı. Sen ne sanıyorsun ya? Aptal adam. Şaşkın adam, cahil adam. Herhalde Avrupalılar böyle demiş olmalı. Yani bir insan babası, evladını kesen bir baba kesmez. Kesiyorsa demek ki ruhsal bakımdan hasta sanıyor. Aptal, cahil o peygamber. O senin gibi bir değil. Sen onu anlamazsın. Allah kesilmedi. Ama denemek idi o. Denemesiydi İbrahim Aleyhisselam'ın Allah için fedakarlığını anla. E ben o kadar yapamam. E içme masa. Paranın 40'te birini vermiyor. Bari cekatını bile vermiyorsun. Utan. Allah 40 tane sana paket gönderiyor. Bir paketini fukaraya ver diyor. 39'u sende kalacak diyor. Bir tanesi bile vermiyor. ceket vermiyor. Müslüman zengin zekat vermiyor. Olur mu? O cömertliği anlamak lazım. İbrahim aleyhisselam yalnız başına hiç yemek yememiş. Gidermiş etraftan insan arar bulunmuş, sofrasına ille misafir. Hep misafirle yemek yemiş. Cömertti İbrahim Aleyhisselam. Çok cömert. Ondan ibret almak lazım. Tabi başka nelerinden ibret almak lazım geldiğini anlamak için peygamberlerin hayatlarını öğrenmek lazım. Şöyle güzel yazılmış, kısası enbiya kitaplarından peygamberlerin hayatını öğrenin. Yusuf aleyhisselamı öğrenin, Yakup aleyhisselamı öğrenin, İshak aleyhisselamı öğrenin, İbrahim aleyhisselamı öğrenin. Tabi onlardan Allah onları çok sevmiş. Anlayın. Güzel huyları öğrenin, onları yapın. İnnel lüzie. Meshahun ala enfurhum fikyan kademin ala en يُنْشِيَهُمْ أَلٰى وُجُوهُهُمْ يَوْمَنْ kıyamet. Enes radiyallahu ahtem bu hadis-i şerifte dersimizi burada dördüncü hadis şerifte bitiriyoruz. Şimdi kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu yüzüstü düşecek mücrimlerin. Yüzleri üstü مُكِبَّنْ أَلٰى وُجُوهِهِمْ Yüzleri üzere düşecek, yüzleri üzere gidecekler. Yüzüstü gidecekler. Yüzleri perişan olacak, parça parça olacak. Tabi nasıl olacak insanlar ayaklarıyla yürürken yüz üstü, yüzü üzeri nasıl gider? Peygamber Efendimiz diyor ki yeryüzünde onları ayakları üzere yürütmeye kadir olan Allah dünyada buna kadir olan Allah ahirette de cezaları dolayısıyla yüzleri üzere süründüre süründüre yürütmeye kadirdir. Allah her şeye kadirdir. Mutlaka kardeşlerim, akıllı olan insan Allah'a iyi kul olmaya çalışır. Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışır. Allah'ın sevgisini kazanmayı düşünmeyen, Allah'ın kazanından korkmayan insanlar çok aptaldır. Hepsi çok aptal. Çok büyük aptallık yapıyorlar. Çok yanlış bir yol tutturmuş bulunuyorlar. Siz öyle Allah size basiret ihsan etsin, basiretinizi açsın, hakka hak olarak görüp uyumayı nasip etsin, batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışın, Allah'ın sevdiği işleri yapmaya çalışın, Allah'ın Allah sevdiği kullarla beraber olmaya çalışın. Fatih-i var besmeyle. bah mukarrabin, meşayih-i vasıvin ve etatize-i kamilin ruhlarına hasreten Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan başlayarak hocamız Muhammed Saidi Bursavi hazretlerine kadar suruk aliyelerimizden güzel an eylemiş olan sadat-ı meşayihimizin ervah-ı tayyibelerine ve şu beldeyi fethedip bize yadigar ve emanet bırakmış olan Fatihus Sultan Muhammed Han cennet mekanının ruhuna ve mübarek ordusu mensupları şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye beldemizin medarı iftiharı olan Yeşu Aleyhisselam'ın Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin vesaire, ve sair saade ikramın ve evliyaullah'ın salihleri ruhlarına hediye olsun diye mallarını Allah yoluna sarf ederek arkalarından sevap kazanmalarına kaynak olan sadaka-i cariyeler bırakmış olan cümle hayratı hasenat sahiplerinin ruhlarına ve haseten İçinde ibadet ettiğimiz şu İskender Paşa camimizin banisi mübarek vezir İskender Paşa'nın ruhuna ve bu camiyi zaman zaman tamir ve tecdit ve tevsi eyleyip hizmette tutmuş olan hayrat ve hasenat sahiplerinin az veya çok bu işlere yardımı ve hizmeti ve katkısı olanların ruhlarına ve bu camiden güzeran eylemiş olan eğimme ve hutaba müezzinin ve kayyemin ve cemaatin ruhlarına ve uzaktan yakından pazar günü herkes keyfine, zevkine, eğlencesine giderken aşk ile şevkle hadis dinlemeye gelen sevgili kardeşlerimin ahirete göçmüş bütün yakınlarının Müslüman geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun ruhları şad olsun makamları âlâ olsun, kabirleri nur olsun diye bizler de Rabbimizin rızasına uygun bir ömür sürelim, haramlardan günahlardan uzak yaşayalım Peygamber Efendimiz'in sünneti, seniyesine sarılalım ve bu asırda sünnet-i seniyeyi nebaviyi ihya edeyip bu sayede şehit sevapları kazanalım. Rabbimizin huzuruna yüzümüzü ak alnımız çıkaralım diye bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Böyle başlayalım buyurmuş tahkik ve takip etmek isteyenler için okuduğumuz hadis-i şerifin yerini beyan ediyorum. Ramız-ül Ahadis kitabımızın 100. sayfasının 6. hadis-i şerifini demin metni münifini okuduk. İzahına geçeceğiz. 100. sayfanın 6. hadisi ve devamını okuyacağız bu dersimizde. Peygamber Efendimiz bu 6. hadis-i şerifi el-Miktadir bir esef radıyallahu anh rivayet etmiş. Bu hadisi şerifinde buyuruyor ki: İnne's sa'ide lemen cenne ben fiten. Mutlu insan, said insan, bahtiyar insan fitnelerden uzak tutulmuş insandır. Fitnelerden korunmuş insandır. Bu cümleyi 3 defa tekrar etmiş efendimiş. İnne'sâide lemen cunnibel fiten. İnne'sâide lemen cunnibel fiten. İnne'sâide lemen fiten. Üç defa tekrar herkesin kulağına iyice girsin, herkes iyice bilsin, yanlış anlamadığını anlasın, bu işin ehemmiyetini kavrasın diyedir. 3 defa söyleyefanmış. Böyle 3 defa söylediği güzel Müjdeli hadislerden birisi de nedir? Kim sabah namazından sonra camide oturur, zikrullahla, ibadetle, Kur'anla meşgul olur da, kerahat vakti çıkınca kalkıp iki rekatle namaz kılarsa, tam bir hac ve ömre sevabı alır, tam bir hac ve ömre sevabı alır, tam bir hac ve ömre sevabı alır, tereddüt etmeyin demek yani. Orada üç, üç defa söylemiş. Efendimiz, Ümmetini yetiştiren en yüce terbiyeci olduğu için terbiyenin, eğitimin en güzel usullerini ondan öğreneceğiz biz. Efendimiz tane tane konuşurmuş. Harfler, kelimeler sayılacak gibi konuşurmuş. Neden? Anlaşılması lazım. Allah'ını peygamber gönderdi. Sözünü herkesin anlaması lazım. Çok fasih konuşulmuş. Fasih konuşmak ne demek? Lisanın kavaidine uygun efendim güzel konuşmak. Çok özlü konuşulmuş. Ne demek? Gözümsüz söz söylemeden manayı tam ifade edecek en kısa yoldan konuşulmuş. Neden? Çünkü herkese işi var, gücü var. Laf sabatasına ihtiyacı yok. Bakıyorum Televizyonlara, gazetelere, mecmuallara laf laf laf laf laf laf laf laf laf laf laf laf laf geliyor insan ya laftan da bıkıyor insan yani hani kırk gün bakmaba berek olsa bile insan e bir şey lafını da dinliyorsun adamın hiçbir şey çıkmıyor para da veriyorlar adama çıkmış takdimci olmuş konuşucu olmuş programcı olmuş laf satıyor laf üretiyor, laf satıyor, laf üretiyor, laf satıyor. İyi ama lafın faydalı olması lazım, işe yaraması lazım. İşe yaramayan lafı ben ne yapayım? Beni meşgul ediyor, bir sonuçta çıkmıyor. Ve sonuç çıkmayan lafı ben ne yapayım? Alta başına çal. Peygamber Efendimiz özlü konuşurdu. Öyle özlü konuşurdu ki cihan dolusu manayı bir cümlede ifade ederdi hem de herkes anlardı avam da anlardı havas da anlardı aşağıdakiler de anlardı cahiller yukarıdakiler de arifler, alimler onlar da anlardı onun için üç defa söylemiş sayıd insan, mutlu insan fitnelerden korunmuş insandır, sayıd insan, mutlu insan, şüphelerden korunmuş insandır, sayıd insan, fitnelerden korunmuş insandır وَلَا مَنْ اِبْتُّلِيَ فَصَدَرَرِ Bir de fitneden korunmuyor maalesef fitnenin içinde buluyor kendisini fitnenin içinde üptüliye fitneye müptela olmuş maalesef olayın içine girmiş karışmış ne yapsın üptüliye diyor meşhur sidasıyla yani kader onu o olayın içine sokan Allah لَمَنْ fiten, الْفِتَنْ Cünnibe meçhul sigasıyla yani Meçhul sigası ne demek? E, fiilin edilgen şekli demek yeni tabirle. Korunmuş olmak. kim Koruyan kim? Allah. Koruyan Allah. Mukadderatı insanın an alın levhasına yazan Allah. Bu şu kadar yaşayacak, rızkı şöyle olacak, başına şu anler gelecek kadere bakın otobüse gidiyor adam otobüs çarpışıyor tankerler benzin tutuşturuyor otobüsü cayır cayır içinde yazıp kebab oluyor kül oluyor kadere bak Böyle tesir etti ki bana iki gün önce Koçhisar'da olan hadise çok tesir etti düşündüm ya bu otobüse adımına atanlar bu işin farkındalar mıydı başında hiç farkında değil ecel nasıl yakalıyor insanı acaba neden böyle bir ölümle öldüler? Acaba otobüsün radyosunda, teypinde ne çalıyordu acaba? Gizli. Allah bilir. Bilmiyoruz. Arabesk miydi? Küfür müydü? Zina mıydı? Efendim, suç muydu? Kusur muydu? Bilmiyoruz. Ama bir tanker, bir ateş, bir kıvılcım, Cahir cahir hepsi yanıyor, seyirciler seyrediyor, kurtaramıyor. Ne yapsın? Kader! Ecel pençesine... Altın o bir insanı, ecelin pençesinden kimse kurtaramaz. Aslanın pençesinden kurtarırsın da, ecelin pençesinden kurtaramazsın. Neden? Allah öyle yazmış. Fitnelerden korunmuş olan, mutludur. Koruyan kim? Allah. E korumamış, müptela olmuş. Fitneye müptela olmuş. Velemen sabar velemenipti diye kasaba. Onun da vazifesi fitneye uğramayan insanın vazifesi çok şükür ya Rabbi. Elhamdülillah beni fitnelere bulaştırmadın diye hamd senalar etmek şükür şükürler yapmak. Bak biz şimdi şu anda elhamdülillah camideyiz. Çok şükür ki günah yerinde değiliz. Elhamdülillah. Çok şükür ki Allah'ın evindeyiz, Allah'ın misafiriyiz, evin sahibi Allah, ev Allah'ın evi, kul Allah'ın kulu, Allah'ın davetçisiyiz. Mirabe'den çağırdı müezzini Allah razı olsun, haydana sana yahu dedi, namaza gelsenize dedi, hadi kurtuluşa feraha gelsenize dedi, geldiniz. Elhamdülillah, Allah davet ettirdi, size geldiniz, ne mutlu ki evine sizi kabul etmiş alemlerin Rabbi Allahu Teala Hazretleri sizi eline çağırmış, kabul etmiş, kapısını açmış, içeri girmişsiniz, huzuruna da almış, secde etmişsiniz, rükû etmişsiniz, dua etmişsiniz, ne devlet, ne nimet, ne saadet. E bu Allah'ın bir lütfu. Çamlıca'da, Emirgan'da, Boğaz'da, Plajda, Bağda, pavyonda gezen bir karlı siz mi karlısınız? Allah'ım şey olsun. Allah'ın yolunda olmanın çağrı, başka şeyleri ölçülür mü? Finans kurumları üniversiteler bu kadar olamaz. Elhamdülillah. Nimet içinde oldu mu? insan ne yapacak? Şükredecek. Şükretti Kazanır. Müslüman nimete erdi mi? Şükreder, kazanır. Peki nimete mazhar olmaz da müptela olursa başına bela çatarsa, gelirse o da olur hem de en sevgili kullara en çok gelir. Bela, musibet en sevgili kullara en çok gelir. Peygamberlerin hayatları ibret. Evliyaullah'ın hayatları ibret. Sahabe-i kiramın hayatları ibret. Onlar bizim gördüğümüz konforun yüz binde birini görmediler. Evlerinde yoktu. Sırtlarında kumaş yoktu. Sohralarında türlü türlü nimet yoktu, hastalıklarının tedavisine ilaç yoktu, hastane yoktu, doktor yoktu. Efendim, sıcaktan korunacak imkanları yoktu, soğuktan korunacak imkanları yoktu. Bir hurmayı birisi ağzında biraz emerdi, azıcık tat alırdı. yanındaki arkadaşlar da azıcık taş alırdı. Ay, iğrenirim ben başkasının ağzından çıkan şeyi yeme. Bir kere Müslümanın ağzı, o ayırı. İkincisi, emre sen ne yapacak? Ölecek ama az bir enerji alıyor. Aç! Yok! Ese ana kadar böyle? Her yapılması için, Allah'ın hırsız olduktan bir tanı. Eskiler hırsızlıktan bir tanı alıyoruz. Bakalım şükür mü edeceğiz? küfranı nimetleri bulunacağız? Bakalım Allah'ın verdiği bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilecek miyiz? Yoksa farkında olmadan geç geçip, geçip gidecek miyiz? Fitnelerden kurtulan saittir. Said demek saadet ehli demektir. Ama saadet evlenen insanın saadeti demek değil. Onlar çok saadete erdiler. Efendim, evlendiler, onlar vermiş muradına, biz çıkalım tavan arasına. Niye tavan arasına çıkıyorsun ya? İşte sen de, sana da Allah köşf versin. Sen sık kısıkmasın kötü yere. Neyse, yani saadet sadece evlilik demek değil. Türkçe'de öyle sanılıyor, saadet. Saadet deyince evlenen iki kimseyi düğününü düşünüyor millet. Saadet, aslında... Allah'ın sevdiği halde ve yolda olmak demektir. Cennete gidecek yolda, cennete gidecek durumda olmak demektir. İnsanlar ikiye ayrılır. Saidler, şakiler. Veya Said'in çoğulu süeda, şakinin çoğulu eşkıya. Ya süedadır ya insan. İnsanlar iki grup. Birisi Allah yolundadır, süeda, Öteki ise Allah'ın yolunun zıttında dışında aykırı yoldadır o da eşkıya veyahut şakî derler ona da Allah yolunda değil aşı belada ahireti mahvolacak demek yani evet fitnelerden korunan insana ne mutlu o mutlu bir insandır bahtiyar bir insandır neden fitne fitne içindeki davranışında yanlış tarafta olduğu ebal getirecek vebal getirecek Ahirete hesap olacak. Şimdi ben öyle acıyorum ki şu İslam'ın dışındaki dinlerin papazları var, hahamları var, piskoposları var, efendim, patrikleri var, papaları var, öyle büyük vebal altındalar. Milyonların veballeri omuzlarında. Öyle büyük vebal altında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bizans imparatoruna mektup gönderdi, elçi gönderdi. Duyurdu ki: Selam olsun hidayete erenlere, hidayete tabi olanlara. Esselamu ala menittabi'ul hida. Sana selam olsun demiyor. Bizans imparatoruna selam sana demiyor. Öyle İmparatora selam verilmez, papaza selam verilmez, papazın eli sıkılmaz, iyi temennilerde bulunmaz. Esselamu ala menitteba'l füda. Hidayete erene selam olsun. Sen de er, sen de selamete gir. Hidayete ermezsen bir şey yok demek yani. Selam bile güzel, selam bile ölçülü. Neden? Bir mümin Allah'ın kızdığı insanla dost olamaz. Allah sevmediği insanla el sıkışamaz, dost olamaz. Seyyip diyemez, efendim diyemez. Derse aşağılan kazanılmış korkusunda. Ay, bunun yürekte sanki Allah'ın Allah'ın sevmediği kimseye efendim dedi, seyyp dedi diye aşağılanılırmış. Hadisi şerifte öyle geçiyor. O sallantıyı biz duymuyoruz ama melekler korkudan patlıyorlar, çatlıyorlar. Ne diyecek? Esselam ala minit tebalibida. Hidayete erersen selam olsun sana, ermezsen sen bilirsin. Cehennem kadar yolun var demek o zaman. Eslim, Müslüman ol yahu, Eslim. Müslüman ol, İslam'a gir, kendini Allah'ın yoluna teslim et. Resulullah'a teslim et, Kur'an'a teslim et, Eslim. İslam ol, teslam, selamete erersin. Selamete ermek istiyorsan İslam ol. E ben şimdi bu saltanatı nasıl bırakayım? Arabam var, makamım var, koltuğum var, hükmüm var, itibarım var. Hollanda'ya gidiyorum, Amerika'ya gidiyorum, falancıya gidiyorum, karşılıyorlar. Efendim bilmem, merasim yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar deyip bırakamazsa bir insan, böyle bir veballi makamda oturan bir adam, bırakamazsa, o tatları, o zevkleri, o sefaları, o keyifleri, o itibarları bırakamazsa, Kendisi bilir. imtihanı kaybediyor. İmtihanı kaybediyor. Hem hem Allah adamı, din adamı Allah adamı demiş. Hem Allah adamı hem Allah'ın emrine aykırı. Allah'ın dinine karşı. Allah'ın öğrettiği ahlaki esaslara aykırı. Papaz erkekle erkeğin nikahını kıymış Londra'da. Erkekle erkeğin yanlış duymadınız. Erkek de nikahını kıymış. Türkiye'ye turist gelmiş, şortlu, bikinili, mayolu, askılı, askısız, hasta, e, üstlüklü, üstlüksüz. Efendim, yanlarında da bir adam var. Kim bu adam? Papaz. da beraber gezindiye gelmişler. E sen nasıl din adamısın? Sen nasıl bunların yanında gezersin? Nasıl bu işe müsaade edersin? Nasıl? İkaz etmezsin. Hakkı söyleyeceğim. Eslim teslim selam, hidayete erenlere olursun. Müslüman ol, selamete erersin. Yurtikallahu ecreke merrateyn. Allah sana sevabını kat kat verir o zaman. Merrateyn niye? Hem sen Müslüman olduğun için sevap alırsın, hem de mevfi makam sahibi olduğundan sen Müslüman olunca senin etrafındakilerin de Müslüman olduğu için onların sevabını alırsın. Müslüman olmazsan hem kendi vebali senin boynunda hem de sana tabi olanların, sana bakanların ağız açıp da senden haber gözleyenlerin, işaret bekleyenlerin vebali senin omuzunda. Ey halanca dinin yüksek adamı. tepedere çıkmış da ferman okuyan adamı. Fitneye bulaştı mı insan, yanlış iş yaptı mı çok vebal vardır. Al sana bir fitne. Müslümanlıktan evvel Hristiyanlık vardı, Hristiyanlıktan evvel Yahudilik vardı ama İslam geldi, ortalık karıştı, al sana bir fitne, şimdi papazlar, ahamlar ne yapacak, imtihan, Müslüman olacak, imana gelecek, çünkü Allah yeni peygamber göndermiş, Nusa Aleyhisselam'a, onun zamanındakiler tabi olmuştu, şimdi Nusa Aleyhisselam'ın zamanı geçti. Peygamber Efendimiz'in zamanı geldi. Devir, devri Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. İsa aleyhisselam gelmişti o zaman, havaliler inanmışlardı. Yani onun devri geçti. Şimdi devir, devri Muhammedi. Ondan sonra Allah, Musa'yı gönderen Allah, İsa'yı gönderen Allah, aleyhimus salavat ve teslimat, bütün peygamberleri gönderen Allah, şimdi işte muhammed Mustafa'yı göndermiş. Devir, onun devri. İman edecek. İman etmezse fitne işte. Asr-ı İntihar. İmkanları var, parası var, kulu var, makamı var, sarayı var, altını var, süsü var, ziyneti var, tebdebesi var, tar var. Hadi bakalım bırak. Bırakması lazım. Bırakmazsa ahireti mahvudur. efendim Bırakırsa dünyadaki imkanlar muvakkaten elinden gider ama Allah daha fazlasını verir muvakkaten elinden gider imtihan için. Muhakkaten elinden gider Allah da aile asılıyor. Sahabe-i kiram çok sıkıntı çektiler. kormayı emdiler. Aç yaptılar. Peygamber Efendimizin evinde aylarca ocak tütmedi, yemek pişmedi. Ama o sahabe-i kiram her birisi fütühattan sonra bir şehire vali oldu. Bu sefer de Allah izzet ve itibar verdi. imkan verdi. Ama değişmedi. Değişmediler. Kıyafetini bile değiştirmedi. Yemek yiyişini bile değiştirmedi. tevazuunu bırakmadı. Saadeliğini bırakmadı. Allah'tan korktu. Beytülmali Müslüminin bir akçesini boşa harcamadı. Mümmet-i Muhammed'in hizmetine verdi. Çok kahraman insanlar. Çok muazzam insanlar. Onların merak okuyup öğrenmek lazım. Gözyaşları ile okumak lazım. Gönlüne yerleştirmek lazım. Fitne'ye... Bulaşmamak çok güzel bir şey. Böyle bir imtihan olmaması. Yani o Hristiyanların fitnesi. Sonra Müslümanlar arasında da gruplaşmalar oldu. Yanlış tarafı tutanlar oldu. Doğru tarafı tutanlar oldu. Hz. Ali Efendimiz'in karşısına çıkanlar oldu. Hz. Osman Efendimiz'in Konağı'nı muhasara edip öldürenler oldu. Şehit edenler oldu. Al sana fitne. Bir şeyler söylüyorlar tabi. Kendilerini Aklı göstermek için bir laflar söylüyordu. Mısır'dan geldiler, Hazreti Osman'a karşı Medine'yi doldurdular. Medine ahalisinin gücü, Hazreti Osman Radiyallahu anh'ı korumaya yetmedi. Hazreti Osman, Hazreti Hüseyin Efendimiz kapısında nöbet tuttular, yapmayın etmeyin diye ama azgın bir kalabalık, şimdi dedim. Hz. Osman radıyallahu anh'ı Kur'an-ı Kerim okurken kanları Kur'an sayfasının üstüne sıçrayacak şekilde şehit ettiler. Al sana bir fitne işte. Kafir gelmedi Medine'ye muhterem kardeşlerim. Mısır'dan o zamanın Müslümanları geldi. Halifeye muhalifler muhalif gruptan insanlar geldi. Hz. Ali Efendimiz'i de muhalifler şehit etti. Hariciler harici denilen insanlar. Yani peygamber efendimizin damadı, emrin-ül müminin, halife ona itaat etmediler, ona karşı çıktılar. Anlattı, karşılarına geçti, haksızlıklarını anlattı. Al sana bir fitne. Demek ki Müslümanların arasında da olabilir. Fitne, çıktı mı işin içinde olan çok tehlikede, yanlış tarafı tutmuşsa çok vebal yüklenir. Hocam eski zamanlardaki fitneleri bırak da bu devirde... Bu devirde fitneler var mı? Evet, bu devirde de her yerde fitne vardır. Her yerde fitne vardır. Müslüman gözünü açacak, ecdanına koyacak, Kur'an'a göre hareket edecek. Sünnet-i seniyye ve Nebeviye'ye göre hareket edecek fıkha göre hareket edecek vicdanının sesini dinleyecek öyle hareket ediyor öyle yapmıyor öyle yapmıyor hem müslüman hem müslümanlara muzır faaliyetlerde bulunuyor kendisi müslüman müslümanlara düşman grubun içinde müslümanlara karşı faaliyette bulunuyor fitne işte bu bir fitne müslümanlar haklı bu onlara hıksız sanıyor sakal bırakarak kızıyor başını örtene kızıyor, faiz yemeğine kızıyor, faiz günahtır diyene kızıyor, hasa atıyor. Al sana bir bela, fitne yani. Eski ümmetlerden ateş atmışlar bazen. Sen mi inanan? İnanan da bizim atalarımızın dinini bırakan küstah. Gel bakalım. İşte burada ceyir ceyir, ateşler, odunlar yanıyor. ya Hak dini bırakırsın, bizim batıl dinimize gelir, putlara taparsın ya da seni ateşe atacağız. Al sana bir fitne, bak nasıl imtihan, nasıl olur Öyle derse imanı gidecek, doğru derse ateşe atılacak. Sen olsan hangisini yaparsın? İşte fitnenin içinde ayıkla pirincin taşını. Bir kadını getirmişler, mümin kadını, fiyavrusuyla ateşin başına kadar... Dinini değiştir, eski dine dön, hakiki imanı bırak, batıl yola gel. Kadıncağız çocuğuna bakmış, anne çocuğuna dayanamaz. Çocuğu için kendisini feda eder. Tavuk köpüğümüzle saldırır civceve yanaştığı zaman. Neden? Annelik şeyi var, duygusu var. Çocuğunun yüzüne baktı, gül yanaklı, bir bebek düşünün kucağınıza kendi evladınız şu da cehir, cehir yanan ateşler sıcaklığı yüzünü yakıyor dinini değiştir diyor birileri dedi ki bu adamların dediği şeyi söyleyeyim de şu çocuk kurtulsun yazık benim imanımdan dolayı bunun, bunu, da, bunu da atacaklar beraber benimle beraber ateşe peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki çocuk dile geldi anne imanını değiştirme diye çocuk dile geldi Üç kişi bebekken konuştu diyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, birisinde bu. Demek ki insan ölse de, kalsa da, efendim şey yapmayacak, imanı bırakmayacak, hak yolu bırakmayacak, onu anlıyoruz. Ama bu bir fitne şey, insan böyle bir duruma geldi mi bir fitnedir. Bir karışıklıkta hangi tarafı tutacak, doğru tarafı seçmek zor olduğu her olan fitnedir. Ne mutlu fitnelerden, efendim, korunmuş olana. Allah'ın fitneye maruz bırakmadığı, böyle bir imtihana tabi tutmadığı insana ne mutlu. Ben dua ediyorum sevgili kardeşlerim. Rabbi diyorum ben zavallı, zayıf bir Müslümanım, beni zorlu fitnelere, imtihanlara uğratma diyor. Zordur. Kolaylık düşünüyorum da, Bosna'daki her sekteki evlerin durumlarını, babaların durumlarını, kendimi onların yerine koyuyorum. Dışarıda sırf atıyor. İçeride çocuk, çocuğum, hanımım var kapıya dayanmış, silahım yok. Ne yapacağım ben şimdi? İçeri girseler neler yapacaklarını düşünüyorum. Yani işte az sonra bir fitne. Tosna Hersek'teki kardeşlerimiz ne fitnelere uğradılar? Çeçenistan'daki kardeşlerimiz neler çekiyorlar? Keşmey'dekiler neler çekiyor? Cezayir'dekiler, Mısır'dekiler neler çekiyor? Gözümüzle görsek, bilsek ne kadar acırız? Nasıl yüreğimiz parçalanır? Ne mutlu böyle şeylere maruz kalmayanlara. Ne mutlu fitnelerden korunmuş olanlar. Tamam. Bu bir bahtiyarlık. Peki uğrarsa, fitnenin içine girersen ne olacak? Ve nübtiliye fesabarı. Fitneye uğradığı zaman da sabredip, tahammül gösterip, hak yolda durana ne mutlu. Fitnenin içindeyse o zaman da sabır gerekiyor. Sabrı tahammül gerekiyor. sonra sonra fevâham sümme vâham bundan sonrası yani fitneden uzak değil fitneye uğrayıp da Allah'ın istediği tarafı seçmiş olan sabreden değil ötekilere ne yazık ne yazık onlara vay hallerine vay hallerine ötekileri diye peygamber efendimiz bildiriyor aziz ve muhterem kardeşlerim Allah celle celaluhu bu dünyayı imtihan dünyası olarak yarattığı için herkesin başına imtihan gelir imtihan her an devam eder şimdi bizim üniversiteli kardeşlerimiz kağıt gönderiyorlar bana önümüzdeki pazar imtihanımız var hocam Dua edin, hayırlı bir yer olsun, tamam. Allah size hayırlı bir yer nasip etsin, hayırlı tahsil nasip etsin, hayırlı evlat olun, hayırlı hizmetler yapın, tamam. Ama İslam'ın imtihanı önümüzdeki pazar değil. İslam'ın imtihanı her gün, her saat, her dakika imtihandayız mutlaka kardeşlerim. Ne zaman gidecek bu imtihan? Bu imtihan, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye ruhunu teslim ettiğin zaman Allah'a o zaman bitecek. O zamana kadar devam ediyor. Ne yapacağım hocam? Allah'ın emirlerini yasaklarını bileceksin. Her işte Allah'ın rızasını gözeteceksin. Tercihini Allah'ın rızası istikametinde yapacaksın muhtemelen kardeşlerim çeşitli olaylar gelir karşına adam der ki sana sana bak iki milyar para vereceğim sen bu işi görme idare et vaziyeti iki milyar para rüşvet sana ey Allah'ım evde kömür alacak param yok ekmeğin yanına katık alacak param yok şimdi ben bu iki, iki milyarı alsam bir araba alırım çoluk çocuğumu şöyle yaparım böyle yaparım alamazsın rüşvet param el er ve vel-mûrteşî Rüşveti veren de cehennemde, alan da cehennemde. Alan nasıl oluyor? Veren olduğu için alıyor, vehem Ya İslam öyle kıskıvrak bağlıyor İslam. E benim işim sıkıştı ya. Şimdi ben ne yapacağım? Veremez. Çünkü rüşveti veren olmayınca alan ne yapacak? Bunu yerde sürtecek. Rüşveti vermek de günah. Bizim bir arkadaşımız başıma gider. Allah selamet versin. Hududa gelmiş, huduttaki gümrükçüler düşküden çıkartıyorlar. Olmaz, geçemezsin, bilmem ne, senin paran yok mu, bilmem ne. Hüşvet istiyorlar yani. O da hiç haksız bir şey yok, dürüst, duvar gibi, kale gibi sağlam. Haksız hiçbir şey yok. Haram, haksız, yanlış bir şey yok oturmuşları kenara. Niye oturuyorsun demişler. Siz de yapmayacak gibi görünüyorsunuz. Ben de rüşvet vermeyeceğim demiş. Oturacağım böyle. Oturup Vermem demiş. Yıllar geçse vermem. Sen geç demişler. Sen geç. Neden? Vermeyecek rüşvet. Vermeyecek rüşvet. Rüşvet de vermeyecek. Buna benzer çeşit çeşit muhtelif muhtelif imtihanlar gelir insanın başına. Çeşitli imtihanlar gelir. Efendim işte o fitnedir. O fitnede Allah'ın rızasına aykırı iş yaparsa günahkar olur. Sabreder de Allah'ın rızasına uygun hareket ederse, meşakkatli de olsa, zor da olsa kazanır. Evet. Sabretmeyenlere, günaha bulaşanlara da yazıklar olsun. Vay onların hallerine, vay onların hallerine, vay onların hallerine. Onu iki defa söylemiş. Vay onların hallerine, vay onların hallerine. Evet, dünyada küçük bir menfaat kazanır ama vay onların ahirette başlarına geleceklere. Vay dünyada da çektirir adam. Muhterem kardeşlerim, suçlu, günahkar, haramzade insanları takip edin, hayatlarını inceleyin, ölümlerine bakın. Mutlaka Allah dünyada da verir. Dünyada da komaz, intikamını dünyada da alır ahirette de alır Nemrut'un hali ne olduysa Firavun'un hali ne olduysa o küçük Nemrutçukların Firavuncukların da hali öyle olur. Çare İkinci hadise geçelim. İnne sıqtan le yunazilu rabbuhu ida taqad el ebahu'nna. Fe in ey hessett murakin ey Edir aileyken cennet, fiy jürlühumu bi serelihi, hatta yedirler cennet. Hazret Ali Efendimizden Hatib-i Bağdadi rivayet etmiş, Vahad-i Şerifi İbn Maqede ve Hakim Firuziyle var. Sık, düşük demek. Doğum zamanı kemale ermeden Rahim'den ölü doğan çocuğa sık. Düş düşük diyoruz. Düşük yaptı kadın. Yani bebeğini normal dünyaya getiremedi. Çünkü bebeği vaktinden evvel ölü olarak doğdu. Ya efendim azaları teşekkür etmiş, ya efendim biraz daha erken, ya biraz daha sonra neyse. Düşük. Düşük innes sırta le yuragumu rabbehu izâ dehele ebevâhunna Annesi babası cehenneme atılınca Dünyadaki kusurlarından dolayı Müslüman ama Dünyadaki kusurlarından dolayı Cehenneme atılınca Rabbına Efendim ısrarla Dua eder Rabbuna efendim e, Yani yulagrimu demek Allah'ın emrine rağmen Öyle yapma ya Rabbi diye ısrar etmek demek yani ona rağmen Allah'ın isteğine e, hükmüne, emrine rağmen Ya Rab bir atma işte bunları cehenneme diye ısrar eder yani yuragımı muragameten. Efendim neden? Ana babasını acıdığı için. Onlar cehenneme düştü diye yanacaklar diye acıdığından Rab yalvarır, yakarır, ısrar eder. Değiştirmeye uğraşır yani uğraşır. diyor onun üzerine ona denilir ki اَيْهَا سِقْتُ الْمُرَاقُمُ رَبَّهُ Ey Rabbin, Rabb'i ile böyle işi değiştirmek için uğraşıp duran düşük bebek اَدْخِ الْأَبَوَيْكَ cennete, Hadi ananı babanı sok cennete al bakalım hadi sok cennete der اَيَّجُرُهُمَا بِسَلَرِهِ göbek bağıyla ana babasını o çeke çeke göbeği bağlıydı yani anaya göbek bağı vardır da doğumda keserler yani o göbek parayla ana babasını çeke çeke hatta yudhile humel cenne cennete sokulcaya kadar çeke çeke getirir, cennete sokar düşük anne babayı. Burada ne vardır? Doğmadan çocuğu ölü yani sıhhatli bir şekilde doğmadan düşük olarak şey yapan ve bundan dolayı üzülen anne babalara bir müjde vardır. Bir teselli var yani allah Teala Hazretleri acı bir olayı insanın başına getiriyor ama sabrederse efendim onu da mükafatlandırıyor. Acısının karşılığını efendim mükafatlandırıyor. Hikmetinden sual olmaz. Evet, insanın başına çeşitli musibetler gelebilir. Mesela bir musibet nedir? Gözlerin kör olması. İki gözü kör. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İki gözü kör olan bir kimse sabrederse Allah bir insanın iki gözünü aldı mı bunun mükafatı cennetten başka bir şey değildir. Cenneti verecek. Bazen öyle olur. Bazen daha başka bir üzüntü gelir, daha başka bir sıkıntı gelir. Eyyub Aleyhisselam'ın çoluk çocuğu ölmüş. Eyyub Aleyhisselam'ın malı mülkü evinden çıkmış, sürüleri telefonmuş. Eyyub Aleyhisselam'ın sıhhati bozulmuş, her tarafı cilt yara olmuş, muazzam hastalıklara düşmüş, senelerce çekmiş, sabretmiş. Hak peygamber, hem de Allah'ın sevdiği bir peygamber, nimel ab diye Kur'an-ı Kerim'de met ettiği bir peygamber, bu sıkıntılar başına gelmiş. Buradan şunu anlıyoruz, buna benzer sıkıntılar Allah'ın sevgili kullarına da gelir efendim yani Allah beni sevmiyor da ondan mı başıma geldi diye düşünmek yersizdir. Başa geleni sabırla karşılamak lazım. Tamir etmek. Kadere, rıza göstermek lazım. Edepli olmak lazım. Edepsizlik etmemek lazım. Bizim bir talebemiz vardı. Çocuğu doğdu. Çok güzel bir çocuk. Yani hakikaten yanakları hem de gül yaprağı gibiydi. ...ben o kadar güzel çocuk görmedim... ...ziyaret ettik... ...işte mübarek olsun dedik filan... ...bir hafta on gün geçmedi... ...çocuk öldü... Ne ...yapalım... ...doğduktan sonra öldü bu da... ...yani kimisi doğmadan düşük oluyor... ...o da doğduktan sonra öldü... ...kız oynattı... ...şaşırdı, sapıttı... ...öyle laflar söylüyor ki... ...burada söyleyemem. ...tahammül edemedi... ...kadere isyan etti. Allah'a karşı geldi. Ölüne karşı etti. Cezasını çekti. Belasını buldu ya. Yani. İmtihan. Evet. Bu bir misaldir. İnsanın bu dünya hayatında başına üzücü olaylar gelebilir. Herkesin başına gelebilir. Evliyanın da gelir. Enbiyanın da gelir. Sürahanın da gelir. eşkiyanın, Kafirlerin de gelir. Müminlerin de gelir. Bu hayatın cilvesi kaderin cilvesi diyoruz güzel kaderin cilvesidir bu bazen öyle bazen öyle bir şeyler olur bazen iyi olur bazen kötü olur iyi olunca Allah'a iyi kulluk edeceksin de hoşuna gitmeyen bir şey gelince isyan mı edeceksin bir şey olur mu böyle Müslümanlık olur mu böyle sadık kulluk olur mu nasıl olacak her halükarda filmek rehivel menşat sevinçli zamanda da üzüntülü zamanda da Allah'a bağlılığını sadıthane devam ettirecek, refahlı kul olacak, kaderin cilvesinden dolayı edepsizliğe kaymayacak. İyi Müslüman'ın vasfı budur. Kadere rızadır. Tasavvufta da en yüksek makamlardan birisi rıza ve teslimiyet makamıdır. Ne demek rıza ve teslimiyet makamı? Dervişin başına gelen haliselerde Allah'ın kaderine razı olması ve teslimiyet göstermesidir. Asi olmaması, edepsizlik yapmaması. Bu bir terbiye işidir, bu terbiyeye sahip olduğun bir insan Allah okulu kulu sever, yüksek bir makamdır. Tabi temenni ederiz ki Allah cümlemize afiyet versin. Amen. Sıhhat versin, huzur versin, saadet versin, zenginlik versin, bolluk versin, ferahlık versin. <gülüyor> Ama bir cille-i Rabbaniye olarak bir kader, kaderin cilvesi olarak Üzücü bir şey de başa gelirse insan metin olmalı. Sağlam durmalı, edebini muhafaza etmeli, sabretmeli, o zaman kazanır. Yani belada kazanma kapısı sabırladır. Nimette kazanma kapısı şükürledir. Nimeti başkalarına da verip nimetin şükrünü eda etmektedir. Allah zenginlik vermiş. Ya ben falanca köyden çıktım, Efendim. O köydeki, öteki komşularım hala çift sürüyor. Güneşin altında efendim, sıkıntı çekiyor. Sırtından 15 dakikalık mesafeden sırtıyla su taşıyor. Mahrumiyet içinde yaşıyor. Allah bana neler verdi çok şükür. Elhamdülillah şu bolluğa bak. Arabam var, evim var, param var, pulum var, buzdolabım var, nimetler var. Eh, onun tabii hem şükredecek hem de etrafındakilere verecek yoksulların halinden anlayacak, yoksulları arayacak, bulacak, göz içinde onlara da kendi imkanlarından verecek. Dinimizin emri bu. Dinimiz, mutluluğun, nimetlerin dağıtılmasını, tasadduk edilmesini, verilmesini emrediyor. En aşağı çizgısı zekattır. Malının, parasının kırkta birini verecek. Kırk koyununun bir tanesini verecek efendim bilmem ziraat mahsulünün onda birini verecek. Vesaire. Ölçüsü var. Fıkıh kitaplarında yazıyor. Aşağı ölçüsü budur. Yukarı ölçüsü, yukarı ölçüsü kulun aşıklığına bağlı. Sadıklığına bağlı. Rabbin'e, Mevlasına, efendim sevgisine bağlı. Kimisi malının hepsini verir. Kimisi yarısını verir. Kimisi dörtte birini verir. Kimisi kendisinin geçinceye kadarını ayırıp çoğunu verir. Kimisi çoğunu kendisine ayırıp azını verir. Kimisi de olmadığı halde verir. Kimisinde hiçbir şey yoktur. Başka şeylerle cömertlik vardır. Cömertlik üç çeşittir. Mal cömertliği. Malım vardır verirsin. Allah razı olsun senden dedirtirsin. Efendim sevindirirsin. İkincisi ten cömertliği. Mal cömertliği, ten cömertliği. Ten ne demek? Vücut demek. Ten ne demek? Hizmet etmek demek. Hizmet edersin, paran yok, fakirsin. Tamam anladık, fakirsin. Camiye erken gelir, camiyi süpürür, camları siler, bahçeyi tanzim eder, yüz numarayı temizler. Efendim ne var yüz numarayı temizlemekte? Dün ben yolcuydum, bir yüz numaraya girdim, baktım pis. Temizledim. Ne olacak? Bizden önceki devviçler nasıl temizlemiş, ben de temizledim. Başıma ne gitti yani, yüz numara temizlemek güzel de oluyor ya, kıs diye izleme ediyorsunuz işte, temiz oluyor ortalık. Senden sonra gelen tel temiz yere geliyor, orada bir efend insan, efendim hacetini görmüş de gitmiş diyor. Ee, öteki türlü olan da, hay Allah mustayetini versin be, hiç medeniyet görmemiş bir benden önceki şu adam, şunun haline bak, berbat etmiş diyor. Beyaz hayaslarla yüz numara yapıyorsun, görgüsüz birisi geliyor, Allah! Ya ben burayı tertemiz, çiçek gibi, efendim, e, yani ne bileyim, saray gibi güzel yaptım, sen niye pisletiyorsun? İşte su, işte delik, bir adam, niye söyletiyorsun insanı? Yani terbiyesiz. O da gördüğü sözü Evet, ayrı başkasına da e, yaparsa, nimeti başkasına da dağıtırsa Allah sever. Öyle yapmak lazım. Olmayan işte Allah bunu fakirlikle imtihan ediyor. Sen ver, sen sevindir. Önce ana babaya yapılır iyilik. Anne baba. Çocuk zengin, anne baba yoksuz. Olmaz. Anne babasına bakacak, edecek, memnun edecek, duasını alacak. Sonra akrabalarına yapılır. Akrabaya yapılan iyiliğin adı mühim bir şeydir bu bölümdür. Fıkıh kitaplarında Sıla-ı Rahim derler. Sıla-i Rahim akrabayı gözetmektir demek. Millet Sıla-i Rahim'i sadece gidip akrabatı, akrabayı ziyaret sanıyor. Sıla-i Rahim yapmak. Yani köye gidecek, dayının amcanın elini övecek, selamünaleyküm, selam, ondan sonra otobüsü atlayıp gelecek. Öyle değil. Sıla-i Rahim, kesenin de ağzını açıp ihtiyacını görmek demek. Sıla, Arapça'da bağış demek. Sıla, bağış demek, atiye demek, ikram demek, hediye demek yani. Sıla-i Rahim akraba fakirse maddi ihtiyaçlarını da görmek demek. Akrabadan devam edecek. Ondan sonra da artık bütün müminlere hatta bütün insanlara hatta bütün can sahibi mahluklara. Birisi geldi Peygamber Efendimiz'e hoşuma gidiyor. Ya olan dedi. Ben dedim kuyudan su çekiyorum. Kuyudan insan bir defa su çekerse bir şey olmaz. Çok su çekti, buraları kızarır insanın. Sonra buraları şişer, sonra bu şişikler patlar, yara olur. Çekemez olur insan. Fazla suyu çekti mi? Ben dedi kuyudan su çekiyorum, ya Resulallah, hazneye boşaltıyorum. Bizim develer su içsin diye. insan uyuz, sahibi tarafından artık işe yaramaz diye salı verilmiş. Devler filan geliyor, onlar da su içiyor. Bunda bana bir hayır, bir şey var mıdır? dedi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, evet. Onun da ciğeri yanıyor ya, susuzluktan. Onu da sulamaktan, sana fayda var dedi. Demek ki, hayvana bile insan iyilik yaptı mı, sevap kazanıyor. Hani kadıncağızın birisi bir köpeğe, pabucunu aldırmış, aşağıdan suyu çıkartmış, içirmiş de cenneti bozmuş. Ya kuşlara, kedilere, köpeklere, mahluklara efendim dahi Müslüman iyi davranır. Müslümandan iyi, çevreci olmaz. İhramın yasaklarından birisi nedir? harev şeridin otlarını bile yolmak haramdır. Yaprağını bile kopartamaz. Bak ne kadar çevreci Müslüman. Çevreciler gelsin de İslam'dan çevreyi öğrensinler. Çevrenin nasıl korunduğunu öğrensinler. Bir ağacın sadakayı cari olduğunu bilmesi lazım. Hakikaten biz iyi Müslüman değiliz ya. 60 milyon Müslüman Türkiye'de, 60 küsür milyon ben yuvarlak hesap söylüyorum 60 milyon Müslüman şimdi ben 2 gün önce Konya'daydım, şöyle bir dolaştım oradan Ereğli'ye Aksaray'dan, Hasan Dağı'nın yanından Ankara'ya, buraya geldim e, çırı çıplak dağlar ay çok utandım ya dağları çıplak görünce gözlerimi kapatmam edecek gibi geldi yani olur mu öyle o oradaki tanıdıklar anlatıyorlar Hasan Dağı'nda oradaki dağlarda eskiden ağaçlar varmış kökleri şimdi böyle insan kavrayamayacak kadar kökleri varmış hala da oradan bilmiyormuş kesmişler kesmişler yerine yenisini dikmemişler dağlar çıplak topraklar ya kaymış gitmiş çıplak şimdi benim elimde fırsat geçerse efendim geniş araziler alacağım bin dönüm beş bin dönüm on bin dönüm ondan sonra bir de böyle Toprağa delme makinesi icat edeceğim, kafamda var. Gırgırgırgırgırgırgır toprağa deleceğim Ondan sonra değirmeni de çeker gibi çekeceğim onu. Oraya kamyonla toprak taşıyacağım Dağlara ağaçlaşacağım. Çıplak dağları yeni yeşil. Bak. Bu bir şey dinimizde Allah'ın, Peygamber Efendimiz'in sevdiği bir şey. Sevap verdiği bir şey. Hem Allah bu kadar sevap vermiş, sadaka-i cariyesi oluyor. Bir ağaç, Ağaç dikenin sadaka-i cariyesi oluyor. Ölümden sonra da sevap kazanmasına sebep oluyor. Hem de Müslümanların memleketi çöl. Müslümanların memleketi ağaçsız. Müslümanların ormanları tahrip oluyor. Müslümanların efendim hayırla ilgili yok ki hepsi kahvede. Efendim tavla, domino, efendim, poker bilmem ne. Şimdi televizyon. televizyon istiyor Televizyon değil. Telef istiyor. Telef etme makinesi. Zamanı telef etme makinesi. Her şey böyle olmuş gibi televizyonun karşısına İpnotize de oluyor. Bir arkadaş geldi bu cemaatin içinde. Televizyona birisi çıkmış Hristiyanlardan bir program ipnotize olmuş arkadaş. Olur tabi. Hakikaten de ipnotize oluyor. İpnotize olmak diye bir şey var. İpnotize olur insan. Ondan sonra nasıl çözeceğim ipnotizoma oluşu diye uğraşıyorsun. Ötekiler tilki gibi, domuz gibi bilir onları. O programları yapanlar, dinleyenleri ipnotize edeceklerini bilirler. Çünkü senden benden daha çok okuyorlar. Senden benden her şeyi daha iyi biliyorlar. Böyle yaparlar. Allah korusun. Allah şerlerinden korusun. Şimdi geldik üç tane hadisi, şerif peş peşe, aynı konuda hepsini okuyacağım. Bir çift üç hadisi birden okuyacağım. 8 hadis şerif. İnne selamı ismum min esma illahi teala vuda fil ardı fe efşus selama beyneküm Buhari'den. Enes radıyallahu anh rivayet etmiş. ikinci hadis şerif selamla ilgili. İnne selama ismum min esma illahi teala demek lazım. Veyahut devam edecekse inne selam esmun diye hemceyvaslı olduğunu göstermemiz lazım. Bilmiyorsan deyin yani anta giriyor. Bak biliyoruz hemceyvaslı bile. İnnes teramesmun min esma illahi kala efendim vada ahu fil ardı tahiyetten li esli dinine ve emanen li esli zimmetine. Bu da efendim ebu Hurairah radıyallahu anh sende berânı rivayet etmiş. İbn-i de mevzuatta zikretmiş. Üçüncü ad-i şerif, Abdullah İbn-i Mes'ur'tan taberani rivayeti. İnne selame ismun min esma illahi teala inne selame ismun min esma illahi teala vadaahu fil ardı fe eşruhu fihim fe innen racle izâ selleme alel kavmi fereddu aleyhikâne lehu aleyhim fadlu derecetin li ennehu zekerehum فَإِلَّمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُمْ 3 Selam'la ilgili hadis. Birincisinin mealini söyleyelim. Selam, inne selame. Selam, inne selam. İsmüm min esmâillâhi teâlâ. Allah-u Teâlâ'nın isimlerinden biridir. Tamam mı? Biliyoruz hepimiz. فَوَاللّٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ Orada geçiyor. E. Ee, Âminli gayret. E. E. Âminli gayret. Elhamdülillahi ve rahmetullahi ve Ve ilahe illallah. Elmini fi selam isimlerinden biliyorsunuz hep duyduğunuz. Kur'an'da geçiyor. Selam Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Mudafil ard diğer yüzüne bu isim efendim konuldu. Feşşü -ef selamı beyneküm. Yani bu dağa da okunur, o da okunur, lazım ve e, şey olarak, malum ve mecbur olarak e, aranızda selamı yayın. Şimdi biz Müslümanlar birbirimize ne diyoruz? Karşılaştığımız zaman, eselamu Aleyküm diyoruz.